biraz <gülüyor> nereden başlamak lazım nereden nasıl gitmek lazım falan yani her konuşma öncesinde şey oluyor bir yerden başlayalım en kolay yerinden yine yani eğlenceli bu <gülüyor> Kırdın Hegel biyografisi Türkçeye çevrildi o <gülüyor> kitabın önsözünü ilk paragrafını bir okuyayım önce oradan bir yerden başlayalım artık şimdi şöyle başlıyor ben bu kitabı çevirmek için kalmıştım yerinden Ha, Hegel falan ne İlk paragrafı bir okudum gözlerim yerinden fırladı. Eyvah ne oluyor burada falan diye. Neyse şimdi sondaki bir cümle onu şey yaptı. Bu paragrafı okuyorum şimdi. Hegel hemen hemen bütün eğitimli kişilerin hakkında bir şey bildiğini düşündüğü düşünürlerden biridir. Onun felsefesi Karl Marx'ın tarih kuramının öncüsüdür. Ama materyalist Mars'tan farklı olarak Hegel gerçekliğin sonuçta tinsel olduğunu ve tez sentez sürecine göre geliştiğini düşünmesi anlamında idealisttir. Hegel aynı zamanda Tanrı'nın işi olduğunu, kusursuz olduğunu ve bütün insanlık tarihinde dönüm noktası olduğunu öne sürerek Prusya devletini yüceltmiştir. Bütün Prusya yurttaşları bu devlete borçludur ve bu devlette de onlara istediği gibi davranabilir. İddialı bir tavırla mutlak adını verdiği şeyi yarı gizemli bir biçimde ve göklere çıkarmasıyla Alman milliyetçiliğinin, otoriterliğinin ve militarizminin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Bir cümle daha açacağım. İlk paragrafta söylenen her şey ilk cümle hariç yanlıştır. Evet. <gülüyor> Bu cümleyi okuyunca ben hani de evet, tamam eee nereden baksanız kaç kaç sayfa? 700 sayfa hani e, yazı bulunacaktı. Şimdi Hegel'le ilgili böyle bir problem var. Yani e, bu paragrafta gayet güzel özetlendiği şekliyle e, bu kadar hani felsefe tarihinde e, yanlış şekillerde e, bu özetlendiği gibi e, bilinen ya da bilindiği zannedilen bu kadar hani bu derece başka bir filozof vardı bilmiyorum. Ve hani genel olarak Hegel hakkında konuşmaya başlayınca ilk yapılacak şeylerden biri de işte doğal olarak hani bu yanlışları bir önce söyleyip <gülüyor> bunların Hegele dair daha sonrasında geliştirilen farklı farklı şeyler, düşünce, dert veya işte yorumlar olduğunu söylemekle işe başlamak gerekiyor ama hani niye peki böyle bir şey oluyor diye şey yaparsak birkaç sebebi sayılabilir. Bir Hegelin kendisinden kaynaklanan bir problem var. Dili çok zor eğer yani hani çalışan olduğumuz aranızda bir cümleyin sonuna gelene kadar zaten e, ne dediğini, ne, özne, nesne nerede, yüklem nerede, ne oluyor falan filan. İkinci cümleye geçtiğinizde daha da berbah bir şey oluyor. İlk cümlede söylediğinin tersini söylemeye başlıyor sefer. Hadi biraz daha gideyim belki bir şeye var. yok bu sefer bambaşka bir yere gidiyor. Kayboluyorsunuz, gidiyorsunuz. Dilin kendisi biraz problemli. Kaldık ilk kitabını yayınladığında işte e, yani kitap olarak ilk e, önemli yapıtı, dilin e, fenomenolojisi. Hiç, neredeyse hiçbir şey çıkmıyor, ee, şey e, hakkında e, kimse ne olduğunu anlayamıyor çünkü. Bu <gülüyor> dilin niye böyle zor olduğunu, e, Ege'nin düşüncesi açısından nedenleri var tabi de. İkinci önemli mesele, e, bence bu daha önemli, Hegel'e e, kadar e, felsefe dediğimiz şey topluma e, baktığı zaman e, toplumu ya doğa e, yasaları üzerinden anlamaya çalışıyor ya işte ahlaki bireyler öznel üzerinden düşünüyor veya soyut hukuk üzerinden düşünüyor ama işin içine toplumsallığın ayrı bir başlı başına özel bir alan olduğu tarihselliğin bunun aslında belirleyicisi veya kurucusu olduğu ve doğrudan doğruya aslında ne hani siyaset felsefesi denemeyecek bir içerikte de olsa da aslında felsefenin toplumun düşünülmesi o haline gelmesini gördüğümüzde. Hegel'i, e, Hegel öncesi ve Hegel sonrası diye belki felsefeyi böyle de ayırmak mümkün. Tabii ki e, analitik felsefe vesaire bunları teknik olarak yine e, klasik biçimde yapıyor ama Hegel'le beraber Almanca'da daha sonra sosyal filozofi denilecek işte toplum felsefesi diye bir şey e, çıkıyor. Toplumun aslında e, modern toplumdan söz ediyoruz Hegel'in e, konuştuğu, düşüncesini ürettiği toplum olarak. Bu toplumun zihinde, düşüncede e, bir e, mantıksal bütünlüğü olan bir yapıya getirilmesi gelin e, felsefeden anladığı şey bu. Dolayısıyla ister toplumsallıkla, siyasetle, tarihsellikle somut olarak bunların yaşandığı belli dönemlerle alakası olduğundan işin içine bunlar gelince tabi e, işte e, liberal açıdan bakarsanız devleti yücelten birisi oluyor. İşte Marks açısından bakarsanız idealist oluyor, bir şey oluyor falan. Bundan dolayı da toplumdaki farklı e, yorumlara, farklı istabiliyolojik, siyasi diğin, isten felsefi diğin, ne derseniz Bunların içine zaten angaje bir felsefe olduğu için o tarafların e, okumalarına da bu yönüyle açık olması e, söz konusu. Şimdi, e, buradan başlayacak olursak e, aslında Hegel'in evet, e, derdi yine bu Taylor Pinker'de bu kitapta güzel e, bence e, kurmuş olduğu bir şey e, yapı üzerinden anlamak mümkün birçok arkadaşlardan da mümkün ama bana çok anlamlı geliyor Hegel'in, işte demin bahsettiğim bu zaten toplumsallık içinde de olduğu itibariyle. Hegel'in derdini, işte Pinkert şey, modernlikle bu geleneksel toplumun bir şekilde sentezini bulmaya çalışmak olarak özetleyebiliriz bir açıdan nasıl biraz açmaya çalışacak olursak Almanya malum olduğu üzere bu modernlikten epey çekmiş bir ülke. öncelikle zaten Fransa'dan çıkan işte o siyasi hem aydınlanma hem bunun işte siyasi şeyi olan yansıması olan Fransız devrimi ve Bununla birlikte modernliğin getirmiş olduğu bütün o geleneksel kurumları yanlış olarak şey yapmış olması, damgalaması ve aklın önderliğinde bu tarihselliği olmayan bir akıl olduğu varsayılıyor. Zaten tam da o öyle görülmesinden dolayı bir evrensellik iddiası taşıyor. Akıl ne diyorsa en doğrusu odur. Bugüne kadar ki o geleneksel yapılar, makılar bunlar artık işleyeni kaybetmiştir. Günümüzde hiçbir geçerliği yoktur. Burada bir eğitim sistemini, bütün toplumsal yapıları, gündelik hayat ilişkilerini vesaireleri hepsini alt üst edecek bir şey. Yine en veciz ifadesi Marx'taki katı olan her şeyin işte o buharlaşıp gitmesi. Yeni bir dünya doğuyor ve bu dünya önceki dünyayı da tamamen kendisine göre yok sayıp yeniden düzenlemekle şey, kendini görevli görüyor. Bunun Hegel açısından tabii hiçbir şey sadece iyi ve sadece kötü değil, iyi olanın içinde kötü olan, kötü içinde iyi olan da zaten diyerek bunu görmek demek bir anlamda. Ege'nin derdi şu, yani modernlik evet dümdüz ediyor her şeyi, bütün o toplumların kendi ihtiyaçlarından, kendi yaşama biçimine göre ürettiği kurumları tamamen yok sayıyor. Bu açıdan bu, evet, olumsuz tarafı tabii. Fakat olumlu bir tarafı var, işte o da işte özgürlük dediğimiz insanların <gülüyor> artık bir şeye, mutlak bir egemene tabi olmayıp, kendilerini kendi kendilerine yönetebilme, işte Fransız Bey'in getirmiş olduğu etkiler üzerinden tanımlanan ve artık herkesin birer özne olduğu, kendi kararını verebilecek bir işte reşit olma haline geldiği bir durum var. Dolayısıyla domoderniğin iyi tarafı, bundan vazgeçmek istemiyor. Geleneksel toplumun işte hani şeyine peki iyi ve kötü taraflı ne diyecek olursak, bir kere özgürlük açısından bakarsak, hiyerarşik bir toplum. Soydular var, sınıflar arası, eşitsizlik vesaire. Bundan dolayı e, bu onun artık geride bırakılması gereken tarafı göre. Ama olumlu tarafı da işte o ürettiği toplumsal yapılar tam da işte bir soyut aklın her yere ezbere dayattığı şeyler değil. O toplumun kendi ihtiyaçlarıyla kendine göre ürettiği şeyler. Onların tabii e, yok olması söz konusu. Buna verilecek e, cevaplar e, bir tane değil gelin verdiği cevap. E, i̇lla tek cevap onlar zorunda değil. İşte mesela hani aynı dönemde Romantikler yok biz tekrar geriye dönsek daha iyi olacak. Bu modernlik bizi bozdu, soyut akıl doğanın bütün büyüsünü kaybettirdi bize falan diyerekten. Ayrıca işte ortaçağ ve Hristiyanlığa, Katolik Hristiyanlar dönecek olursak bugünkü bu modernliğin başımızı açtığı dertlerden kurtuluruz şeyle meseleye yaklaşıyorlar. Hegel'in yaklaşımı ise şey değil, ne toptan reddetme, ne de toptan o çok güzel hadi devam edelim şeysi. İkisini bir arada düşünmeye çalışmak. Yani modern bir toplum hem e, öz, bireylerin özgürlüğünü sağlayacak, garanti edecek, hem de ama bir e, toplumsal birlik e, sağlayacak bir şekilde nasıl düşünülebilir sorusu. Hegel'in e, derdini e, bir Alman toplumunun bir üyesi olarak 18. yüzyıl sonunda, 19. yüzyıl başında yaşamış Fransa'dan gelen o modernleşme. Bu modernleşme tabii şey e, sadece teorik bir şekilde veya kültürel olarak gerçekleşmiyor. Napolyon'un orduları üzerinden bir de silahlı bir şekilde de e, sopa olarak da tabii Almanların kafasına e, sürekli iniyor. E, ama bunun tabii tuhaf e, şeyleri var. Şimdi e, zaten Alman milli de olacak olan da bu Napolyon e, savaşları olacak. Ama bir yandan da mesela işte Cumhuriyet yasaları, eşit yurttaşlık temelinde Cumhuriyet yasaları da işin içine girince Napolyon fethettiği yerlerde e, tabi ki Cumhuriyet yasalarını e, uyguluyor, eşit yurttaşlık temelli. E, Yahudi vatandaşlar Almanya'da eşit haklara sahip değillerken bu sefer eşit haklar e, kazanmaya başlıyorlar, yurttaş oluyorlar. Dolayısıyla şimdi de düşman saldırıyor ama bir yandan da o getirdiği yeni yasalarla e, biz de adam yerine konmaya başlıyoruz e, diye bir Birbiriyle çelişen, karmaşık bir sürü şey var. Dolayısıyla hani sadece beyaz, sadece siyah demek e, işin kolayına kaçmak oluyor biraz. E, Hegel'in derdi de bu. Dolayısıyla aslında e, Hegel'e kadar hep, e, tabii öncellerini de e, saymak lazım ama çok şu an bizi ilgilendirmiyor. E, bu e, toplumsallığın hep soyutlanarak düşünmesi, e, alışkanlığının... E, artık geride kaldığını, felsefenin tamamen aslında en böyle soyut mantık ilişkisi e, üzerinden düşünüyor bile olsak aslında bunun insanın varoluşunda, insanın toplumsal aynı zamanda varoluşunda temellendiğinin gösterilmesi e, meselesi var. E, bu tabi e, kitabın, kitapların, e, metinlerin dilleri dille çok e, yansıyor. Mantık Bilimi kitabında mantıktan bahsederken tabii ki kitabın adı bu ama işte de aşktan, arkadaşlıktan bahsetmeye yemek yemekten falan bahsediyor, mantıkta ne işi var bundan bileceksiniz. Önerme olur, kıyas olur. Bunlar o üç cildin en sonunda yer alıyorlar. Oraya kadar bir sürü başka şeylerden bahsediyor falan. Üstü bir itibariyle de dolayısıyla tuhaf metinler karşımıza çıkıyor. Çok böyle sanki serbestçe arışılma yazılmış gibi ilk başta görünen. Ve e, bütün e, aslında e, sistemi dediğinizde hegelin ki e, ilk e, önemli, yani bir sistem öncesi metinleri diyebiliriz. Bunlar 1806'ta e, yayınladığı, Tİ'nin fenomenolojisi, öncesi ağırlıklı olarak şeyde, Yena'da eleme aldığı e, metinler. E, üç tane bunlar, e, e, önemli kitap boyutuna ulaşmış olan, 150 sayfa civarında metinler bunlar. Bir e, iman ve bilme kitabı var, e, şey var, e, hukuk e, doğal e, kuramları üzerine e, bir mektabı var, bir de filtre ve sistemler arasındaki farklı mektabı var. Bunlar YN'ye e, geldiğinde Schelling zaten orada hocalık yapıyor. Bu arada Schelling, Hölderlin e, ve e, Hegel, e, Tübingen'de Papaz Okulu'nda öğrencilerle ayrı orayı paylaşıyorlar. İşte Fransız devriminden haberleri sürekli heyecanda takip ediyorlar. Şiller şiirde okuyorlar falan filan. Özgürlük aşığı, gençlerdenleri. Yıllar geçince ufak tefek safhalar olacak e, bireyler bazında. Neyse, o bu saydıkların sistem öncesi e, metinler e, ve genelde işte Schelling'in Çenil'de beraber çıkardıkları bir dergi var. Gençler e, felsefe dergisi diye. Orada beraber yayınlıyorlar, İnzalı atmıyorlar böyle kimin olduğu bazı metinlerin şey oluyor. Yaşayabilmeyelim, yeni geldiğimiz şey var. Kesin karara varılamayan metinler var. Sonra işte sisteme giriş olarak yazmış olduğu 1806 tarihinden Tinin Fenomenolojisi var. Önce bir kitapları bir şey yapalım, ondan sonra e, ayrıntılı konuşuruz. Bu sistemin girişi. kendisi değil e, <gülüyor> sisteme e, o sistemin e, o halde anlatılabilmesi veya o şekilde e, sunulabilmesi için gerekli olan o bilgiye ulaşma sürecini anlatıyor. Burada aslında başka bir deyişle özelliğin nasıl e, oluştuğu tink kavramı üzerinden gelecektir. Sonra asıl sistemine e, giriyoruz. E, bu mantık bilimi bir tanesi. Sistemin e, kitaplarından. Bu e, büyük mantık olaraktan 1812, 13 ve 16'da ciltlere basılıyor. 3 cilt. Zaten bu 3 sayısı sürekli karşımıza çıkacak ve geldi. Birinci cilde varlık e, öğretisi. İkinci cilde öz öğretisi. Üçüncüsü de kavgam öğretisi. E, bu büyük mantık bir de küçüğü gelecek şimdi. Sonra e, 1817'de ilk baskısını yapan e, 27'de ve 30'da da birer baskı daha yapan. Bunlar 3'ünün birden baskı daha iyi. Tek tek farklarım diye şimdi söyleyeceğim. Felsefi bilimler ansiklopedisi. Bu da yine tahmin edeceğiniz gibi. Birincisi mantık bilimi. işte bu küçük mantık. Tek kitap. İkincisi doğa felsefesi. Üçüncüsü de din felsefesi. Bunu ders kitabı olarak aslında yazmış. İlk baskısı daha incedir, ikinci-üçüncü baskıları e, aynıdır, daha kalındır ama şey, derslerdeki açıklayıcı notlarla e, yerleştirden biraz daha e, anlaması kolay oluyor açıklama notları sayesinde. Ve e, 1820'de e, yayınladığı Hukuk Persefesi'nin ana hatları. 1818'de Berlin'e yerleşiyor, hemen ertesinde işte bu kitabı e, şey yapmış oluyor, yayınlamış oluyor. Sistem dediğimizde, heygelin sistemi dediğimizde bu metinler. E, aklımıza gelecek. Bir de e, Berlin'de işte e, üniversite Berlin Üniversitesi'nde halka açık verdiği dersler var. Onlar da daha sonra kitap olarak yapılanlandı. <gülüyor> Estetik dersleri 3 cid e, ondan sonra şey e, din felsefesi ve e, tarih felsefesi e, bunlar da işte e, daha okuması kolay olan e, ders notları e, noktaları. Burada geliştirilen olabildiğince işte o sürü dilde geliştirilen e, felsefenin sistemi malzemeye uygulanmış hali olduğu için biraz daha ele gelir yani anlaşılır şeyler oluyor. <gülüyor> ha, peki bunlar da ne anlatıyor diyecek olacağı aslında bir açıdan bakarak hepsini aynı şeyi anlatıyor ama farklı açılardan anlatıyor. Ee, bunun e, ne anlama geldiğini biraz daha meselenin içine e, girince zaten anlalaya başlayacağız bilmiyorum. Bu arada istediğiniz zaman böyle soru sorabilirsiniz. Eee Şimdi e, Evgen'in tabi felsefe tarihindeki yeri ne diye şey yapacak olursak birçok açılardan bir geniş anlamda bir de dar anlamda e, bunu en azından e, dile getirmeye çalışacak olursak e, geniş anlamda yaptığı şey ne? Aslında ta eski Yunan'dan başlayan felsefenin kendi e, yaşadığı çağda tamamına ermiş olmasını, e, olması vesilesiyle böyle düşünüyor. Çünkü Fenerbahis'in e, girişinde açık açık e, şey diyor. Bir dönemin bittiği, artık yeni bir dönemin başladığı e, bir şeyleri geride bıraktığımız bir e, şeyle yaşıyoruz. Özel bir dönemde yaşıyoruz. E, ve şimdi benim yaptığım şey de aslında bütün o e, tarih boyunca oluşmuş olan şeyi, hareketi içinde çok farklılıklar gösteren şeyi, e, düşünme hareketini bir mantıksal e, bütünlük içinde size sunmak. Niye? Çünkü şimdi burada artık felsefes ve kabullerine e, girmeye başlıyoruz Egel'in. E, bir kere e, felsefe e, ve en başından beri, e, ilk metinlerinden beri ve en son betinlerine kadar e, karşımızda e, genel şey nedir? E, tarih diye bir meselesi var Egel'in. Onun yanında bir de din meselesi var. Bunlar aslında hep e, dediğim gibi en başından en sonuna kadar. Egel'in ilk betinleri e, din üzerindedir. E, i̇şte verginler verdiği din felsefesi derslerinde bir şey yaparsak son dönemine kadar. Tüm bunların içinde de karşımıza çıkar. Farklı bağlamlarda olmak üzere. Bu ikisinin meseleyi düşündüğünü görüyoruz. Ama tarih dediğimiz şeye öyle bir bakış açısı değişikliği getirecek ki artık kendi dönemine kadar tarihten anlaşılan şeyle ondan sonra anlaşılan şey biraz farklı olacak. Kısaca anlatmaya çalışacak olursak, şimdi tarifsellik dediğimiz şey aslında 19. yüzyılda e, ciddi ciddi düşünülmeye başlanan bir şey e, ve e, açıklama yöntemi olarak 20. yüzyılda iyice daha artık kendini yayılım içinde gösteriyor. Bir şeyin ne olduğunu nasıl anlayacağız? Onun tarihi üzerinden e, anlayacağız kısacası bu ama bu böyle söylediğinizde e, iş e, şey tam alınında e, kavuşmuyor. E, Fenomen ve öz ilişkisi. Varlık ve oluş ilişkisi, e, ki bunlar ta felsefenin en başladığı e, zamanlara kadar gerek bir dahi Felsefenin yapacağı iş, işte bu karşıtıkları birliğe getirmek. Bunu ama tabi Hegel kendi döneminde, modern dünyada yaptığı için e, başka türlü bir şey yapmak zorunda göre. Bütün o felsefenin varlık işte, e, üzerine düşünürken neler söylediği, neler, e, hangi aşılardan tarih boyunca farklı filozofların e, şeyleri Bunlar aslında tek tek filozofların fikirleriymiş gibi gelse de Ege'ye göre aslında hep aynı düşünmenin farklı çağlarda farklı, farklı cevaplarla, yani soru aynı ama, ama verilen cevaplar tarihsel döneme göre farklılık arz ediyor ve o dönemin işte tarihler anladığı şey bir şey eğer tarihselse, yani değişim gösteriyorsa, oluş içindeyse, biz o şeyin hakikatinden bahsedemiz. Tarihsel olması, bir şeyin hakikattan uzak olması demek Hakikatte bağının olmaması. Öz ise, hakikati bulacağımız yer ise tam da böyle tarihin dışında, ondan ayrı e, ve fenomeni de ama aynı zamanda belirleyen bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bakış açısındaysa bu tam tersi de, e, ilk metinlerinde yine o anlayışı e, ayrışıyor gibi görünüyor ama dahil ilk metinlerinde de onun e, dışına çıktığının e, işaretlerini görüyoruz. E, tarih neyin gözünde hakikatin üstünde örtülmesi değil tam tersine o özün o hakikatin kendini açmasının tarihi. Dolayısıyla tarihselliğe baktığınızda bir özden uzaklaşma, hakikatten uzaklaşma tam tersine o hakikatin kendine açmasını görüyoruz. Egeç. Dolayısıyla tarihsellik zaten onun düşünmesinin temel kurucu unsurlarından biri. Bunu biraz daha geliştireceğiz sonra. E, din meselesi de yine kendi somut dönemi için, e, Hristiyanlık üzerinden elbette Avrupa içinde e, şey yaparsak, e, bir e, aydınlanmanın getirdiği bir şey var, doğal din diye bir e, anlayış çıkıyor. Neye karşı? E, pozitif dine karşı. Bu pozitif, e, negatifin tersi değil, doğalın tersi anlamında, pozitif hukukta kullandığımız gibi. E, Şimdi <gülüyor> pozitif din dediğimiz şey e, hiç adımdan olumlu gibi gelmesin. E, gayet olumsuz bir anlam var. Hristiyanlık özelinde şöyle tartışılıyor mesele. Efendim bu Hristiyanlık ilk ortaya çıktığında yani ilk İsa'da e, kendini gösterdiğinde e, bir ahlak diniydi. E, i̇şte e, ilanım insanlara efendim işte faiz yemeyin falan gibi gayet güzel, doğru şeyler söylerken zaman içinde ne oldu da işte e, birden Kilise diye bir kurum çıktı, bir otorite dini haline geldi. Mucizeler gibi Hegel protestan olduğundan mucizelerin varlığını kabul etmez. E, akla, e, aklın kabul etmediği mucizeler falan de ortaya çıktı ve insanlar artık o din onların vicdanına hitap ettiği için değil, o iyi buyurduğu veya e, iyiye yönelttiği için değil de bir otoritenin buyurması sonucunda o işleri yapıyorlarsa, ibadetleri, türenleri, e bu dirin ölmüştür artık hayattan çekilmiş demektir. Dışsal işte pozitif bir destek gibi bir şey e, ve baskıcı tabii de özgürlük meselesi var ya hale geldi. Bundan nasıl kurtulacağız? Bu dönemde zaten tartışılan bir şey. Sadece değilin mevzu ettiği bir şey değil. Yahudiler arası tartışılan bir şey aynı zamanda. Hegel'in işte ilk e, tespitlerinden biri tam da ilişkiler yanı pozitifliği meselesini anlatırken e, ilk versiyonu e, 1700 96, 5, 6 civarında yazdığı daha çok da erken bir dönemde. Bunun işte şey, çok da orijinal olmayan bir şekilde, efendim işte yeni bildiğini yaymak için etkileyici şeylere ihtiyaç vardı. İşte insanları etkileyecek bir otorite bir figürle ihtiyaç vardı falan diye. Her zaman o dönemde tekrarlanan bir şeyleri söylüyor. İşte ama hani tarih açısından baktığı şey ne o öz işte tarih içinde üzeri kapandı. Tarihsellik, özden uzaklaştırmış oldu bizi. Bu da yine o dönemde tarihten anlaşılma şey. Fakat ondan 4-5 sene sonra, 3-4 sene sonra o bir daha yazmaya başlıyor. Ve oradaki asıl önemli nokta bakış açısındaki değişiklik. İlk metinde işte nasıl oldu da o Hristiyanlık şey, ahlak dininden pozitifliğine döndü dediğim gibi çok da orjinal olmayan bir şekilde işte tartışırken ikinci metinde sorduğu soru pozitiflik kavramı nereden çıktı ve ne zaman çıktı. Bu sefer nesneye değil o nesneyi tanımlayan kavrama ve onun tarihselliğini bu sefer sorgulamaya başlıyor. Asıl işlere ilgili tarihselliğinin bence doğduğu metin bu. Ve e, şöyle bir şey e, buluyor bu pozitif yani çünkü katoliklik dini e, zaten o dini kabul ediyorsanız, hak dini yani pozitif din veya hayattan uzaklaşmış bir din değil. Orta Çağ'da kimse çıkıp da yani hepimiz bu pozitif dini yaşıyoruz demiyoruz zaten. O Doğru bir dini Fransızlar için. Fakat ne gelir şeyiyle Protestanlık ve ayrılınanma. Akıl işin içine girdikten sonra aynı din bu sefer pozitif din olma olarak görünmeye başlandı. Dolayısıyla şimdi özne'den bağımsız, bizden bağımsız kendi başına bir nesne, hani pozitivizmin hemen şey budur ya, oldular bizden bağımsızdır, kendi başlarına varlıyorlar. Tam da işte bunun ortadan kalktığını görüyoruz. Aynı şey Hristiyanlık. Akıl ve işte özgürlük kavramları ortaya çıkmadan önce hakiki dinliktirken bu kavramlar ortaya çıktı, daha önce olmayan bir kavram, bir kavram ortaya çıktı. Oradan baktığımızda aynı şey bu sefer pozitif. Dolayısıyla o nesne Özne'nin ona bakışından ve onun kavramından bağımsız olarak var olmuyor. O nesneyi Özne şekilde var ediyor ama o bakış açısı onun kendisi de tarihsel. Bunlar olmasaydı böyle bir şey olmayacaktı. Bunlar da işte 16. yüzyılda, oradan burada olmuş, ortaya çıkmış yeni kavramlarla bu sefer mesele birden değişiyor. Aynı nesneden mi bahsediyoruz? Hayır artık aynı nesneden bahsedelim. Ama o kavramları üzerinden düşünmeyen bir insan için yine ortada bir problem yok. Dolayısıyla e, işte o e, özneden bağımsız bir nesne artık karşımıza değil. Bu tabi Kant'la beraber başlayan bir süreç, sonuç arsandantar felsefesinin topluma ve tarihselliğe uygulanmasıyla ortaya çıkmış. bir şey. Ve diyalektik için de şimdi e, yavaş yavaş girersin. Peki, çünkü girersiniz. Diyalektik aynı zamanda ama tezantites sentez değil, onu zaten diyaretik ne olduğunu gelebiliriz evet. Şimdi Platon'a geri dönecek olursak e, diyaretik neyi sağlıyordu? Olanı onu olduran temelle birlikte görmeyi sağlıyordu. Egel'de ise bu diyaretik modern bir diyaretik olacağı için olanı yani nesneyi onu olduran temel yani özneyle birlikte ancak görmek anlamına gelecek ki buna da spekülatif düşünme tadını veriyor. Bu yine anlamı bugün anladığımız gibi, yani gorse spekülasyonu falan gibi değil. E, tam tersine daha iyi bir şey. E, Latince ayna anlamına gelen spekülünden. Yani yansımalı refleksyon, Refleksiyon, Refleksiyon İngilizce'de hem yansıma hem düşünme demektir. Özlü nesneye bakarken aynı zamanda ona bakan kendisine de bakmış oluyor. Böylece sadece nesneyi değil, o nesneyi kuran bağlayan Öznenin de kendisi üzerine düşünmeye başlıyor ki zaten mutlak dediğimiz şey gelecek de özne artı nesne veya öznellik artı nesnendir. Ee, buradan artık zaten işlere gelin e, dar anlamda ne yaptığı meselesine de gelmeye başlıyoruz. Dar anlamda zaten kampla başlayan... E, transandantal idealizmin yani deneyimin kurucusu olanın aslında insanın zihnindeki bir takım transandantal yapılar olduğunu söyleyen Kant felsefesi Özne'yi aslında mutlak bir yere yerleştiriyordu ama hala bir kendinde şey diye bir şeyi dışarıda bıraktığından Özne'nin temsilinin konusu olamayan bir şeyi dışarıda bıraktığından tam o yeteri kadar mutlak olamıyordu o. Fichte ne yapacak? E, bu kendinde şeyle bizim bir işimiz yok. Nasıl olsa zaten buna hiçbir zaman varamıyoruz. Kant zaten bize bir transandantal içine koydu. Öfesinde kendinde şey var desek de yok desek de bunun bir anlamı yok. İptal edelim bunu doktan diyerekten bu şeyi, özneyi artık tamamen mutlaklaştırmış oldu. Ve sadece kampta biliyorsunuz bu transandantal şey yapımız bizim deneyimin verilerini biçime sokmakla yetiniyordu, birbirine bağlıyordu. Ama deneyimin içeriği dışarıdan geliyordu, onu özneyi indirgeyemiyordu. Filtre diyecek ki, yok ben bu içeriği yaratıyorum da sadece bir araya getirmiyorum. Yaratmakla de, mükellefim deyince zaten artık işte mutlak özne dediğimiz şey taa temelini Descartes'in atmış olduğu <gülüyor> mutlak özne bu dünyanın ben efendisiyim diyerekten e, hem efendisi hem yaratıcısı hem e, öznesi hem nesnesi hem öznesi hem yüklemi veya başka bir şeyle. Bunu da işte ne yapıyordu? E, ben eşittir, ben özne de benim, yüklem de benim. Bu dünya benim dünyam e, diyerekten e, zirvesine fakat tabi şöyle bir problem var, ee, e, iyi bu güzel de e, bir de doğa var, nesne var, ben olmayan tarafı var. E, bunu ne yapacağız? İnsan çünkü bir taraftan doğaya bağlı ama bir taraftan da özgürlükle kendini belirleyebiliyorsa doğanın içinde bu özgürlük nasıl ortaya çıkacak veya nasıl birlikte var olacaklar, o meseleyi şeyini çözmeye çalışacak. Şeyden, i̇şte tribün arkadaşı olan bir şey diyeyim. O da filtre'nin yaptığı gibi mutlak özneden yola çıkmayacak, mutlak nesneden yola çıkacak doğa. Bunu tabii ne sayede, hangi sayede yapacak? Spinoza sayesinde yapmaya çalışır. filtre'nin o mutlak etkin öznesini, özgürlük ve etkinlikte bulunan öznesini doğaya yedirmek. Doğa çünkü cevher olarak düşünüldüğünde pek bir hareket imkanı sağlamıyor. Nesne olarak kalıyor en azından bu var içerisinde. Da diyecek ki ben şu mutlak özneyi doğaya yedirsem o zaman ne yapmış olacağım? Fichte ile yani mutlak özneyi de Spinoza'yı mutlak nesneyi bir araya getirebilmiş olurum dedi. Hegel ne yapacak? Tabi dediğim gibi erken döneminde Schelling gayet e, harika çocuk olarak tam çok ün kazanıyor, hoca oluyor falan filan. Schelling şey, Hegel de onun yancısı olarak bir süre görülüyor. İşte bu sistem öncesi metinlerden bir tanesi dediğim gibi Fichte ve Schelling'in sistemler arasındaki fark. Orada mesela e, Fichtler'in beceremediğini, Schelling'in becerdiğini, onun telsitesinin e, daha başarılı olduğunu savunuyor. Bir süre hakikaten şey, Egel, Schelling'in şey düşüncelerinin e, açıklayıcısı devamlı sırt gibi görünüyor. Şu kitabın e, ön sözü e, yayınlarına kadar. Hegel'in yapacağı şey, mesela işte, oraya gelmeden önce, Fichte diyecek ki mutlak özleden yola çıktı ve birliği kurmaya çalıştı, beceremedi. Schelling mutlak nesleden yola çıkarak birliği kurmaya çalıştı, yine <gülüyor> beceremedi diyecek. Ben size ne yapacağım? İkisinin birliğinin aslında e, karşılıklı ilişkisinin tarihsel bir şeyine verirsem, <gülüyor> mesela asıl böyle anlaşılır. O da işte asıl mutlak idealizm odur. Bu tabi Hegel'in vurduğu damga uzun süre e, Allah idealizmi yorumuna e, şey yaptı, egemen oldu. Önce Fik'te, sonra Şehling İşte en sonunda da ikisinin birliği olarak Egel diye çok da gerçeği yansıttığı söylenemez en azından bazı açılardan farklı sıralamalar yapılabilir. Ayrıca Şehling Hegelden sonra 20 yıl daha yaşadık ve orada da bir şeyler yazdı çizdi hatta şimdi şimdi gelecek 10 sayfa ön sözünde <gülüyor> e, işte <gülüyor> bir de zaten ön söz şey diye başlar karesefe kitaplarının zaten doğası gereği ön söze ihtiyacı yoktur diye başlar 60 sayfa ön söz görüyoruz sonra e, yani neyse çelişki normal ya olur bunun ön sözünde işte Fikler'in sistemini formalizmle suçluyor çünkü bu ben eşitir ben soyut bir özdeşlik diyerekten Schelling'in sistemini ise, e, biraz daha renkli bir metaforla e, tasvir ediyor da, o metafor tabi Schelling'i çok memnun etmiyor. Bu e, ayrımsızlıktan doğadan, daha sonra doğacak olan bir işte, e, Özner'e nesneyi yakmaya çalışıyor. Ayrımsızlık tanseti diyor buna. Bunu da Hegel, ön sözde işte içinde bütün ineklerin siyah olduğu karanlık bir gece e, diye e, çok şairane bir şekilde e, şey yapıyor ama Schelling tabi mevzuyu e, uyanmaya için ve vay sen misin falan diye, <gülüyor> sonra işte mektupunda şey yapıyor, ben seni kastetmiyorum, seni takip, takip edenleri kastetmişim aslında falan diye e, şeyler yapmaya çalışsa çok başarılı olmuyor. Sonra yıllar yıllar sonra e, bir kaplıca da karşılaşıyorlar, e, yaşlar ilerlemişler falan ne yapsın? adam doktoru kesin diye. Orada muhabbet ediyorlar falan. Eğer de karısına mektubunda Şehling'in neyse Şehling'in darayı galiba falan diye. E, Şehling'in mektupları pek böyle bir şey söylemiyor. E, hiç, zaten Şehling ömrünün son kısımlarını hep Şehling'in ne öğrendiyse benden öğrendi ben zaten diye sevimsiz bir moruk olarak ele geçirdi. Genç yaşta şöhretin getirdiği işte e, bir takım e, rahatsızlıklar söz konusu. Çünkü Egel'in şöhreti o kadar artıyor ki kimse Şehling'i hatırlamıyor bir daha ama e, mesela işte e, Hegel öldüğünde ee, önceki Rusya Kralı gayet aydınlanmacı despot diyebileceğimiz bir adamken sonraki daha e, tutucu birisi olunca Ege'lerine nefret ediyor tabi. Sonra Schelling'i şey, Berlin'e çağırıyor. Gel de şu üniversiteyi Ege'nin zehirinden temizle e, diyerekten. Büyük bir e, şeyle, göşkuyla da hemen bir şey kuruluyor. E, ayrıca izleyicileri de şey, e, bekliyorlar. Çünkü yıllardır ders vermiyor Schelling. Doğa felsefesi yaptığı zamanlarda çok bir e, şey e, Beğenilen, takip edilen birisi. O dersleri ilk, işte yıllar sonra vereceğim, ilk dersleri ta <gülüyor> takip edenler arasında 20. yüzyılda etkilerini göreceğimiz üç siyasi akımında e şeyleri var, e gençlikleri var. Friedrich Engels, gençliğinden çok seviyor şeyi, Schelling'i. <gülüyor> Artı Aşı işte, Doğan'ın diyeliktiği kitabı, Hegeller ziyade, Schelling etkisindenlikle bağlanır. Şey var, e anarşizmin şeysi, bakıyım. E var, bir de e şey var, bağlı uçuşçuluğun ee, böyle bir şey ama hayal kırıklığı oluyor lan şey şeyin engelsin dediği sahnede şey kürsüde şey var e, ruhunu kaybetmiş ceset konuşuyor artık. böyle şey değişkeniydi bu adam falan diye böyle ee, hayal kırıklığı oluyor neyse o şeyin bir şimdi ilişkini kendimde Hegel o kadar ünlü oluyor ki e, hani şeyimizde çok şey çok fazla atmayalım. E, bu yine biyografide geçen bir danıştör, bir e, şey tütün tüccarı Hegelemek tüküyor Berlin'de çok Ya siz her şeyi biliyormuşsunuz acaba hangi tür tüttün alıp satsamız siz böyle senin falan diye şey bu e, <gülüyor> algı bu Berlin'de biri var olayı çözmüş her şeyi bir şey söylüyor hakikaten de her şeye bir şey söylüyor. Şimdi e, aynı zamanda Schopenhauer'in de işte hikayesi olur. Genç, böyle yeni, yeni, yeni senarası, bir ediyorsun gelden Diyor ki, işte hocalık başvurusu yapıyor Berlin Üniversitesi'ne, e, benim derslerime Hegel'de aynı saatte koyacaksınız diyebilirim. Cüret bu. Hegel'de bozmaz beni, koyun ne olacak ki diyor. E, çünkü işte bütün herkes Hegel'in derslerinde Schopenhauer'a kimse gelmiyor. Utancından adam Berlin'i terk ediyor daha sonra. Böyle işte bir e, garip yaratık var karşınızda. Yani, e, Muazzam bir <gülüyor> yapı var ve o yapı e, bazen o bir şeylere yol açabiliyor tabii yani ürkütücülüğün yanı sıra. Neyse, e, böyle farklı detaylara gireriz. E, şimdi, TİN'in feramina ne anlatıyor bize? Evet, şurada anlattığımızın biraz e, şeyle yardımıyla belki bir şeyler söyleyebiliriz. <gülüyor> bir kere TİN dediğimiz şey ne ola ki? Dersizlikler. <Gülüyor> Almancısı. İngilizce'ye bazen script'lerden Mike olarak çeviriyor. Ee, bu şimdi e, filte ben eşittir ben demişti ya mutlak özde e, benim zaten. Kendi kendimi belirliyorum. Ee, Hegel'in tin kavramının tanımıysa ben eşittir biz, biz eşittir ben. Böyle deniyor da ben olan biz, biz olan ben. Ben biraz daha bunu yazın diye şey yaptım. Bu toplumsal bir ruh. Bireysel bir ruh değil toplumsal bir şey ve e, baktığımızda eğer yani bir toplumun herhangi bir üyesi tekil bir birey olarak da sen kimsin diyoruz sorduğumuzda kendisine ait bir şeyler söylediği kadar aslında bir biz içinden de konuşuyor olacak. Çünkü hepimiz işte bir toplumun üyesiyiz. O toplumun tarihselliğinin bize yükledikleri e, anlattıklarıyla biçimlenmiş şey oluyoruz. ondan daha sonra rikör, e, öykü ve millet şey, kimlik olarak e, şey yapacak. Neyse. E, ve o biz dediğimiz şey de o benlerin aritmetik bir toplamı değil tabi tarihsellikten gelen bir daha fazla bir şeyle beraber bir birliği oluyor. Yani aritmetik toplum olsa hayvanat bahçesinden bir farkımız olmaz. Bu değil. Böyle bir dışsal birlik değil. Ortak tarihin getirmiş olduğu bir birlik. Ve bu bilinç. O toplumun kendine dair bilinci. İşte mesela bu toplumsallığın ayrı özel bir alan olduğunu ilk ortaya koymak açısından e, önceki felsefeden ayrılıyor. Ne böyle soyut, arkak bireyleri var, ne böyle insanlık diye bir doğal türün doğa karşısında bir var. Hayır, bu özel bir alan. Bu zaten tiğini var eden şey tam kendi tarihselliği. Nasıl diyeceksiniz? Şöyle, e, aslında genel fenomenoloji bu tarihselliği bize e, anlatıyor. En soyut halinden, en böyle gelişmiş karmaşık haline kadar. fenomenolojik kısmını da e, açıklayalım. Tim zaten kendini bir fenomen olarak açıyor, bu dünya olarak açıyor, toplum olarak açıyor, onun tarihi olarak açıyor. Logik de zaten hem o açmanın kendisi hem de onun bilimi olaraktan ikisinin, yani iki anlamını logosun beraber söylemeye çalışıyor. Ata işte o Fichte ve Schelling'in sisteminin neler arasındaki farkta, felsefenin ne yaptığı, ne yapması gerektiği, işin ne olduğunu söylerken işte toplumsallığına vurgu yaparken aynı zamanda işte bu tiğinin kendi kendisini ürettiğini ve hem bu üretimin öznesi hem de nesnesi, ürünü olduğunu. Yani kendi kendini üreten bir şeyden bahsediyoruz. Onun dışında <gülüyor> onu tanımlayan başka hiçbir şey yok. İnsanın dünyadaki varlığı bu somut olarak. Çünkü şimdi hani bir de aydınlanma dedik ya soyut bir insanlık kavramı var. Hepimiz insanız, akıl sahibi varlıklarız. Öyle işte aramızdaki farklılıkların ne evrenselciliğe pek şey yapmıyor, evrenselciliğe sırf çevirmişliği yok. Hatta işte aynı dönemde o Alman milliyetçiliği ortaya çıkıyor, romantikler falan filan. Eskişehir tokalantılarında meşanelerle böyle tötör kıyafetleriyle şeyler, hainler yapıyorlar. Almanın tüm kurutu, diye. Hiç onlarda işi yok. Ee, hep söylenir işte bu Deutschdum. Almanlık o zamandan şey yapılmış. Yani ee, bunlara Deutschdum diye şey yapıyor, aptal demek Dumb bilgimiz gibi. Ee, Niye? Felsefi açıklaması da var. Çünkü e, milliyetçilik e, artikülleritede kalıyor, tikellikte kalıyor, evrenselliğe, tümelliğe o insanlığa geçemiyor bir türlü. Dolayısıyla geçmek gerekecek ama bunu soyut bir şekilde yapıyor olmak. Ayrınlanmacıların yaptığı gibi tarihsel dolayımı dışarıda bıraktığınızda ya ama öyle bir insan yok ki. Her birimiz işte Alman, Türk, Arap, şu, bu bilmem ne, hani sadece insan diye bir insan yok. Dolayısıyla onu dışarıda bırakaraktan bırakarak soyut evrensellik, anlamsız bir şey olamaz böyle bir şey geldi. Dolayısıyla ne yapacaksınız? Her toplumun kendi özel, tarihsel bir kendi işte o tinde kendilerini veriyor ki, bu tindeye kastettiğimiz şey, onu daha sonra geliştirecek, ansiklopedik 3. cildinde özdeltin, esneltin, mutlak din olarak da özdeltin bireyin üzerinden gidiyor. Psikoloji, fenomenoloji vesaire. esneltin, işte toplumsal örgütlenmeler e, kurumlar, devlet de bunu tabi ki dahil. E, mutlak din ise e, din, felsef, sanat ve felsefede, pardon sanat, din ve felsefede kendini ifade ediyor, dışa buluyor. Sanat eserleri de. de Dinin kendisi de, e, tel seferin kendisi de o toplumun teynini yansıtan, onun ifadeleri, onun yapıtları haline geliyorlar. Dolayısıyla şimdi Hegel bağlamında, efendim insanlık şu, bu, hangi insanlık, hangi toplumdan, hangi tarihsel dönemden bahsediyoruz, ona göre konuşmamız diyecek. Ama dünya tarihi de aynı zamanda, bütün bu ulusların, halkların, dinlerinin kendi rollerinin sırası geldiği zaman çıkıp kendilerine oynadıkları yani, insanlığa vereceği ne ise onu gerçekleştirir, kendini gerçekleştirirken insanlığı da bir yere götürmüş oluyor. İşlevi bittiği zaman o din kendini gerçekleştirdi, artık Taif sahnesinden çekilmeye başlıyor ve çürümeye ve yok oluşa doğru gitmesi olmaz. Dolayısıyla bu din ezeliği ebedi bir şey değil. Doğuyor, kendini gerçekleştiriyor ve kendini tam da tam gerçekleştirdiği anda artık ölmek başlıyor. Öyle, e, aynen gitmesi e, söz konusu değil. Tüm bunların hareketi ise işte bir hani dünya tini olarakdan bir yere doğru giriş olarak bahsedilebilir ama onun nereye gideceğini bilmiyoruz. Niye? Çünkü ne geldi? Felsefe öyle gelecekten haber vermek tehanette bulunmak falan gibi işleri yok. Geleceği bilmemiz mümkün değil. Felsefe neye uğraşacak? Bugün de yaşayan geçmişi tarihsellik de mesela bugün aslında hiçbir zaman sadece bugünden ibaret değil. Din açısından geçmiş diye bir şey yoktur derken. Yani, ne geldin geçmişini unutuyor anlamında değil. Geçmiş hiçbir zaman kaybolmuyor. Bugün de yaşıyor zaten anlamında onu kullanıyor. Ve e, dolayısıyla onu anlatmamız demek tarihselliğe başvurmamız. Ve o tarihin nasıl işte o dinin kendini gerçekleştirmesinin, e, bu dünyada gerçekleştirmesinin ifadesi olduğunu anlatmak demek. Halisifere zaten bu tarihselliğin bir parçası olduğu için e, zaten kendisi de tarihsel oluyor ama o tarihsellik bir nöretif tarihsellik değil. Yani o başkaymış, bu başkaymış, şu başkaymış deniyor o nöretif, nöretifist anlamda tarihselciliğe en erken döneminden beri karşı çıkar. çıkan Kaybold'tur. Hayır, bir ilerlemeden bahsetmemiz gerekiyor. Ama bu ilerleme fikri, işte yine Ege'le öbür filozofların hepsinden ayıran e, noktalardan biri. Neden? Çünkü Ege'le kadar e, bütün bu ilerleme meselesi, ki zaten o da modern bir şey, e, aydınlanmaya başlayan bir şey, insanlık ilerliyor. Ne demek ilerliyor? E i̇şte bilimler gelişiyor, teknoloji gelişiyor, bir sürü şey yapabiliyoruz, matematikte işte gezegenlerin şeylerini hesaplıyoruz falan. Ne kadar ne yapacağımı önceden öngörebiliyorum, hesaplayabiliyorum. Şuraya kaç saat gideceğimi işte gördüğünüz gibi ilerleme var. Hegel'deki ilerleme bilime, teknolojiyle alakalı değil. Özgürlüklerle alakalı. O dönemde tek bu şeye, bilimsel teknolojik ilerleme şeyine söylemine girmeyip de hayır, bu özgürlüklerle alakalı bir şeydir. Ya yine tek bir konu Özgürlük kendisine, yani özgürlüğün bilincine varılmasının tarihi olarak bakarsak bir ilerlemeden bahsediyoruz. O ilerleme nasıl olacak İşte o eski despotik doğu toplumlarında sadece bir kişi özgürdü, işte geri kalan veba'ydı. Sonra işte, işte yine güçlü aşamada tabi, hep bu üç, şimdi gelebiliyormuş okulduğu da. Eski Yunan ve Roma toplumlarında bazıları özgürdü, özgürlük taşlar, köleler değildi. Ama işte şey sayesinde, Almanların ve Protestanlığı ortaya çıkarmasıyla ve Fransız devleti sayesinde artık ne oldu? Avrupa'da herkesin özgür olduğu bir bilinç, tim ortaya çıktı. Bunun kavram olarak ortaya çıkmış olması başka bir şey, tamamıyla gerçekleşip gerçekleşmediği başka bir şey. Ama o açıdan bakacak olursak, yani bu özgürlük kavramı artık ortaya çıktıktan sonra dünya tarihi bir şekilde e, sona eriyor bile denebilir işte biz Bizde artık bir dönem bitti geride kaldı dediği o özgürlük kavramına ulaşmanın tarihi ve toplumsal olarak kendini yavaş yavaş gerçekleştirmesinin tarihesi. Bugün bile değil mi? Siyasi hiçbir e, hareket bakın özgürlüğü şey yapmadan öne sürmeden bir e, siyaset yapamaz. Hala o şeyin içindeyiz. Dolayısıyla e, o hala bir düzen. Kavramın ortaya çıkması ama hâlâ hürüs tamamen gerçekleşmemiş olması itibariyle o şey paralitmanın e, devamını e, yaşıyoruz, denebiliriz. Şimdi, e, buraya kadar var mı söylemek istediğim bir şey? Şu üç meselesi ve diğer etik meselesine gelecek olursak. Şimdi bu yine demin okuduğum bir şey, temaz, test, sentez falan ne? Hegel'de böyle bir şey yok. Hegel'in hiçbir kitabında gerektiği böyle tez artı tez artı, tez, artı tez terimleriyle anlatmadığını görürsünüz. Bu kelimeler geçer ama ya karttan bahsettiği için ya fikirden ya şerimden. Onlar da vardır çünkü tez artı tez veya Hegel'de ise o yok. Başka bir şey var. Kendinde, kendi için, bir de kendinde de. ve kendi için. Ne kadar? Çıktı mı böyle bir i̇şte Hı -hı. Herkes anladı. <gülüyor> Şimdi niye böyle tuhaf bir şey yapıyor? Tabii? Ee, tez, antitez, sentez yerine. Bir, bu e, <gülüyor> bir kere içi boş, formal bir şey. Tezin ne olduğunu bilmiyoruz. Antitez de orada dışarıdan bir yerden gelmiş gibi sanki. Bir de sonra sentez oluyor ama içerik hakkında hiçbir bilgimiz yok. Buradaki meseleyse, zaten hep özdenlik üzerinden düşündüğü düşünüyorsak eğer, bunun da temelinde bir özellik yatıyor olması gerekir. Dolayısıyla bu daha içerikli bir şekilde somut olarak karakteri soyut ve somut ayrımı herhalde bizim genelde düşündüğümüzün tersine işler. Biz hep soyut olanı daha böyle ince, dafine falan hani entelektüele yarışır, somut olansa öyle şey diye bakarız. Herhalde tam tersi. Soyut olan şey her zaman daha somut olanın <gülüyor> zenginliğinden daha e, Aşağı bir yerdedir. Çünkü soyutlama bir açıdan bakaraktan, bir şeyleri dışarıda bıraktan, bir şeyleri de içeri alma anlamına gelir. Hiçbir zaman o şeyin kendinde somut e, varlığının, o sonsuz sayındaki neticesinin hepsini içerememez. Zaten bir şeyleri dışarıda bıraktığınız için. Dolayısıyla somut olan her zaman egelde daha e, iyi bir şey diyelim. Soyutlama kötü bir şey. Kant'ın yaptığı şey, soyutlama oluyor işte. Neyse. E, zaten aydınlanmacıların doğal dinine de bu yüzden karşı çıkıyor. Çok soyut bir felsefi anlayışına dayanır. E, soyut bir diğin anlayışıyla tarihselliği e, toplumsallığı barındırını diye olay ediyorlar bu nesilciliğine. Şimdi eee Hegel'in e, diyerekttiğiin üçeri bunlar. Dolayısıyla işte bir yine öznelik temelli düşünüyoruz. E, ve bunun e, işte alabileceği üç tane biçim bunlar. Kendinde e, hiçbir burada bir birlik var. Ama ayrım yok. Yani çokluk yok. Kendi için dediğimizde bu bir ayrım anı oluyor. E, dolayısıyla birlik kayboluyor. Çokluk ve daha sonra karşıtlık ortaya çıkacak. Ve çatışma. <gülüyor> Kendinde ve kendi için ise artık hem birlik hem de çokluk uzlaşmaya gelmiş bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu haliyle da yine soyutmuş şey ki söyledik. Hegel bunların hepsini belirli hangi bağlamda konuşuyorsa belirli tarihsel, toplumsal içeriklere oturtarak düşünüyor zaten. Onun içinden bunlar çıkmıştır zaten. Bu bir yöntem değil. Egel'de yöntemden söz edemeyiz. Çünkü yöntem dediğimizde Hegel şey anlıyor. Yani öznenin kendi kafasına göre nesneyi giydirdiği öznel bir şey olarak onu görür. Hayır. Yöntem zaten varlığın kendisinden çarılabilecek bir şey olduğu için bu Hegel'in yöntemi değil, varlığını düpedüz kendisi Hegel'e soracak olursanız. Şimdi e, bu peki üçü bu üçlü hareket nasıl gerçekleşiyor? Anladık bunlar böyle de buradan buraya buradan da buraya geçmeyecek. Bu üçüncüsü aslında ekstra bir üçüncü değil yok ilk ikisinin birliğinden oluşuyor. Burada ayrı bir şey daha var. Tabii e, Batı felsefesi e, modern felsefe e, düşünen töz ile e, mekanla yer kaplayan tözü yani madde ve zihni ayırarak işe başlıyor ve bütün ondan sonraki çabada o iki ayrı ucu bir araya getirme çabası. Hegel ama ondan önce Schelling'in aslında bulduğu yol şu iki ile başlarsak bire gidemeyiz. Zaten baştan iki olarak koymuştu Ne yapmamız lazım? Biri evele koyarsak o birin içinden ikiyi nasıl çıktığını şey yapabilirsek sonra tekrar bire getirmemiz mümkün olur. Dolayısıyla hani, e, diyerek zıtların birliğidir dediğimizde biraz eksik kaçıyor. Birin kendi içinde zıtlaşması ve sonra tekrar bir olması. Birin dışı yok zaten. Her şey birin içinde gerçekleşiyor. Ötekilik Tim içinde mesela, Tim'in bir ötekisi yok, dışı yok. Her şey Tim'in içinde gerçekleşir. Bu anlamda mutlaktır. Peki tamam da o zaman şu hareket nasıl gerçekleşecek diye <gülüyor> soracak olursak. Onun da e, yine Alfre'ye bulmak herhalde ki karşılığı. Bu e, fiilden geliyor, Alfeer'in fiilinden. Yukarı kaldırmak demek. Bir şeyi alıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Fakat başka anlamları da var. Ki kaldırmak kelimesinin çiftçedeki anlamlarıyla da uyuşuyor. Güzel bir şekilde. Bir, kaldırmak bir şeyi ortadan kaldırmak. O yasa kaldırıldı diyorsunuz mesela. Bir de zıt korumak. Ekmeği kaldır da bozulmasın mesela. Kaldır şunu göz önüne falan dediğimizde. O zaman varlığını sürdürmesini e, sağlamak anlamına geliyor. Almanca'da da bu iki zıt e, şeyi hem e, yok etmek hem korumak şeklinde bize <gülüyor> söylüyor. E, o yüzden bu kelime e, öbür dilleri çok zor çevriliyor. Şey bu kelime uydurmak gerekiyor. Türkçe'de doğrudan böyle kaldırmak diye açıklayıp dikkatle tabii bir e, şey yapmak ve çevire şey mümkün. şey yapmadan, şeffaf biçimde anlayabiliyoruz denemek istediğimi. Peki ne oluyor diyor? peki Bir ne yani, kaldırdılar yine kavramla ilgili peki alfabet kavramında kendi içindeki e, çatışma fikrini e, şey yapabiliyor muyuz e, tutabiliyor muyuz yani Türkçe çevresinde veya diğerlerinde nasıl çatışma bu? yani, yani çatışmana kastım şu direktlik hareketin kendisindeki çatışma yani çatışmadan hı. sonra da hı. uyum fikri açısından yani söz konusu olduğu zaman. Yani demek istediğim şu, kaldırmak sadece Türkçe için bahsetmiyorum bu arada, diğer diller için de söylüyorum. Yani Afegun kavramını kendisinde bir, Hı. bu çatışma boyutu ne kadar temsil edilebilir? Sanırım Almanca'da da Türkçe'de öyle bir çatışmayı çağrıştıracak bir doğrudan boyut yok, hayır. Buradaki önemli, yani Hegel'in önemli bulduğu şey, iki zıtı bir araya getirmiş olması. Çatışma, daha sonra Hegel'in ona ekleyeceği bir şey oldu. Tamam. Ee, Ki işte şeyde, mantık biliminin girişinde şey diyor, yani özel tercihlerine ihtiyacımız yok, felsefe yapmak zaten dil. Ve dilde de geriye doğru gittikçe aslında bu zıt anlamlı kelimeler daha da çoğalır. Dil günümüze yaklaştık, modernleştik, zıt anlamlar ayrı kelimeler haline geliyorlar. Hani kökenlindeki birlik kayboluyor. Heidegger'in o filolojilikler arasında biraz diyalektikten ayrı tabii de ee, o da şey yapıyor gibi. Hayır, çatışma yok, hayır. Ama iki ters hareketin bir arada düşünülmesi anlamında spekülatif işte hem yüzünü hem tersini aynı anda düşünebiliyoruz. Tek kelimeye, zıtların birliğini göstermiş oluyor aslında. Şeyi o, önemi o. Şimdi ama peki hani ne... E, kaldırılıyor. Ne kaldırılıyor yani olumlu anlamda ve olumsuz anlamda diye soracak olursak işte burada şimdi yavaş yavaş belki o şeyin, e, somut içeriği de e, gelecek. E, <gülüyor> Bunu yine gelen e, işte hep diyorum ya somut olaraktan hangi bağlamda, ne üzerinden şey yaptığını e, düşündüğümüzde bulduğumuzda ancak o deli zırhlısı bir biraz daha anlamını arttırmak için tabii gelebiliyor. Bunu ilk yaran kişi de işte Aleksandr Koca e, ismi bir Kaç kene devrimden kaçıp Avrupa'ya Hegel e, okuyup okuyup anlamayıp ya bu ne oluyor burada, daha dahilsellik var bunun içinde diye olmuyor. Ondan sonra 30'lu yıllarda Paris'te ve e, derdi, e, Hegel felsefesini, Hegel okumasına giriş diye sonraki tatlaştığı öğrencileri tarafından muazzam ilgi gören dersler. Çünkü hiç kimse bir şey anlamıyor, anlamlı bir şey sunan biri olunca da hemen e, koşuyorlar. Bütün o dönemin şey, bir sonraki Fransız entelektüel kuşağı o derslerden yetişiyor. Dolayısıyla o kojenin Hegel yorumuna mağduslarına yetişiyor. Neyse o ayet daha sonra bir gerekirse konuşuyoruz. Şimdi e, dolayısıyla bu meselenin tam e, bence güzel bir ifadesi Hegel'in Hristiyanlık e, şeyinde, yorumunda e, kendisini gösteriyor diyebiliriz. Ona şimdi gidecek olursak. Şimdi Hegel'in gözünde Hristiyanlığın özel ve e, üstün bir tarafı var. O da Tanrı'nın insan olması. Çünkü öbür dinlerin tam da hani kötü olarak nitelendirdiği. diyeceği. Yani yok, yok gayet tam da bu. Aslında o dinin olumlu ve iyi tarafıdır diye şey yapıyor. Bu tabi bu yorumun kendisi de tarihsel. Ee, yani insanın doğası meselesi, hani Tanrı'nın kendisi mi değil mi, sadece insan mı yoksa Tanrı ile insanın bir, bir özdeşliği mi? Bu da zaman içinde ortaya çıkıp sonra işte iktidar da tarafından kesin dogma haline getirilmiş bir şey. Bu ee, Augustinus örneğinde bakacak olursak, insanın Tanrı olması aynı zamanda onu diğer insanlardan ayrı tutan bir şey, ayırıcı bir şey. O sadece onu özleştir. Bizim hiçbirimiz ölsek de öyle olamayız. Niye? Çünkü günah sonucu doğduk. şey lekesiz doğumla dünyaya geldiği için o bizden zaten nitelik olarak ayrı. Dolayısıyla biz zaten o özleştiren dışında kalmış lahmetli bir kitleyiz. Bizden adam olmaz, sadece ağlarız, otururuz, affediliriz diye zaten yaptırdı o. Fakat bu yine bir yorum işte. Ee, Protestanlığın getirdiği yorum bunu tam tersine çeviriyor. İsa'da Tanrı'nın ve insanın özdeş olması bu sefer öbür insanları da içeren bir şekilde kullanıyor. Hepimiz aslında Tanrı'yla biriz biz. Dolayısıyla oturup ağlayacak, üzülecek bir şey yok. Tam tersine işte insanın iki doğalı olması bizim hepimizin Tanrı'yla özdeş olduğumuz anlamda bir <gülüyor> e, yorumu. Dolayısıyla şimdi anlatacağım bir şey, bir takım şeyler ortaya çıkacak. Şimdi bir kere şu kendinde, kendi için, kendinde ve kendi için meselesine tekrar dönecek olursak, bu aslında soyut olarak tanrı. Kavram. kavram olarak tanrı. Da daha insan olmamış Hali bir haliyle. Evden bile yok yani öyle diyeceğiz. zaten evden de tanrı ev yerde ayrı değiller. Bir cilt olduğu için zaten. Fakat bu soyut. Mantık biliminde de işte ne yapıyor? E, soyut olarak kavramı inceliyor. Burada ise işte soyut Tanrı e, sadece tek başına. Burada ise işte insan oluyor. Yani doğaya ölümlü bir canlı haline geliyor. O ölümlü canlı insan bedeninde tabi. İnsanlar zaten hani kendi vurgundan üflüyor, kendi suretinde yaratıyor ya, yani, kitapta e, öyle Bire Birebir ete kemiğe bürünmüş hali, o özdeşliğin, o birliğin ifadesi olarak. Bir elçi olarak değil yani. Tam da o birliğin ifadesi olarak karşımıza çıkıyor. Elçi demek iki tarafı ayrı tutmak demek her zaman. Dolayısıyla ama e, geldiğinde dünyaya ne olacak? Ölümlü bir varlık olduğu için ölmek zorunda. Dolayısıyla Tanrı da ölümlü Egel'de. Hristiyanlık bağlamında. E, Egel'de zaten e, bir tane efendi var, mutlak efendi. O da ölümlü. Tanrı ile değil. Tanrı özgürlük videsi olarak tanımlanıyor. Bir protestanlık dolayısıyla. Katılık bir şey söylemez. Dolayısıyla bir negasyon, değilleme. Var. Burası hani kendimde dedik ama bunun içinde negatif bir şey yoktu, ölüm yoktu. İnsan oldu, sonlu varlık oldu, ölüm işin içine girdi ve daha sonra ne oldu? Kutsallık. <gülüyor> Ki bu da zaten, e, onu, call it spirit diye, spiritgeist olarak yani şeyde aynı Hristiyanlığın terminolojisinden de kalıyordu. E, ne demek o? İşte Tanrı'nın e, insan olma ya da sonlu, sonsuzlukla sonluluğunun birliği demek. Fakat bu tabii e, nasıl e, şey olacak? Daha iş bitmedi çünkü kutsal ruhu Hegel öyle bir yorumluyor ki e, çok başka bir şey çıkıyor karşınıza. E, bu kutsal ruhu nasıl oluşuyor? E, i̇şte çarmıha geliyor, orada ölüyor, toprağa veriyor, sonra oradan göğe yükseliyor. Değil mi? E, din felsefesi derslerinde, e, Berlin'de verdiği, e, bu göğe yükselme meselesini üstüne basa basa şey Bu bir metafordur. Öyle gerçekleşmiş bir kişinin göğe yükselmesi falan. Hristiyan'ın en temel dokması bir metafor olarak şey yapıyor, yorumluyor. Ee, bu diyor şey değildir. Öyle bir kişi yükseldi. Hayır bu zaten e, kutsal ruhun veya işte Ti'nin başlamasıdır ancak. Ama o Ti'nin oluşması için bir tarih gerekiyor. Nasıl? İsa figüründe o birlik o insanların içine gelmişti, ortasında, görüyorlardı, dokunuyorlardı falan filan ama tabii sonra o kaybedildi, o birlik gitti, öldüğü Şimdi o kaybedilen birliği nasıl tesis edeceksiniz? Sembolik olarak tesis edeceksiniz. Ki İsa'nın son akşam yemeğinde yakalanmadan önce havarilerine ne sunuyordu? Şarap, Ekmek, bu benim etim, bu benim kanım. Bunları diyerekten. İşte o komünyon ayini oradan çıkıyor. Ne yapıyorsunuz? İsa'nın kendisi yok oldu. Gitti artık onu tutmanız mümkün değil. Yani maddi tarafı öldü. Ortadan kalktı. Kaldırmanın birinci anlamı. Ama ne oldu? O ritüelle, ayinle, ekmek ve şeraf içselleştirilerekten ve bu aslında yemek ve içmek topluca yapılan işlerden biri. Duymak, görmek bunlar bir toplumsallık içermiyor. Birlikte yemek, birlikliği zaten bir toplumsallık içeriyor. Dolayısıyla o ritüellerle, o semboller içselleştirildiğinde ne oluyor? O birlik, sembolik düzeyde tekrar var edilmiş oluyor. Biz hepimiz tekrar işte bir cemaatin, bir toplumun, bir tinin üyeleri olduğumuzu o ayinle her seferinde gerçekleştiriyoruz demiş oluyor. O zaman işte ikinci anlamı kaldırmanın ne oldu? Onun özü artık içimizde yaşıyor. bir hani ilkokulda Atatürk Ölmeli içimizde yaşıyor falan diyecek. Aynısı bu işte. Maddi tarafı, kendinde hali varlık tarafı kayboldu, ortadan kalktı ama onun özü, ki bu ikinci aşama öz aşamasıydı, içinizde yaşıyor oldu. Bu da kaldırmanın ikinci adı. Ama bu tarih içinde olabilecek bir şey. Yani hemen pat diye öldü, göğe yükseldi, biz toplum olduk değil. Bu aktarılı aktarılı zaman içinde yapıla yapıla var olan bir şey. Demek ki varlık yok olunca, öz ortaya çıkıyor. Bunu Almanca üzerinden kelime oyunu da yapar. Ee, varlık sein diye çevirir. Şey. Zaini varlık diye çevirir. Büyük harfle yazınca, küçük harfle yazınca, e, to be gibi birimiz olma, gibi işte ma, net neyse ibek gibi bunu da besler. Öz ise reason. Şimdi e, olma, zaini çevirinin geçmiş zamanı ge reason. Çünkü hez bein oluyor. E, diyor ki gel bakın geçmiş zamanı olmanın reason öz olaraktan çıktı karşımıza diye. Almanca böyle bıraksanız kendi kendine felsefe yazacaktır zaten. <gülüyor> Çok örneği var. Haydegel zaten onu suyunu çıkarıyor daha sonra. Ee, şimdi <gülüyor> varlıkla öz ilişkisine daha en başta hani geldik ya, oradan ee, nasıl tekrar geri dönecek olursak öz ile varlık zaten birbirinden ayrılmaz. Öz'ün özü bunu mantık biliminde anlatıyor. Zaten kendini fenomen olarak göstermektir. Dolayısıyla bir şeyin özünden bahsediyorsak fenomeninden yola çıkmak durumunda. İşte o hani meselesini hatırlayın ee, ve ondan sonra diyeceğiz ki ha öz zaten fenomen olarak kendini gösteriyorsa demek ki tarihsel süreçte işte hani daha öncesinde hakikaten özden uzaklaşma gibi görünen şey tam tersine şimdi o kendi hakikatini açma olaraktan biraz daha şimdi son bir anlama kavuşmuş olabilir. Dolayısıyla efendim işte biz bunu görüyoruz böyle bir şey tarihsellik bunu gösteriyor ama asıl bu değil falan. Ne geldi? E, bu bakma. Yani başka bir öz varsa, o özü sen o zaman insan eylemiyle hayata geçir, toplumsal gerçeklik haline getir, o zaman he, onun özünden bahsedebiliriz. Özü de insan tarihi olarak eylemiyle var ediyoruz. <gülüyor> Yoksa niye tek bir Hristiyanlığın kitabından katolik çıksın, Protestanlık çıksın? Aynı kitaba bakıyorlar ama ikisi de farklı bir öz gördüğünden, o özü kendi eylemlerinde toplumsallaştırdıklarında o kadar öyle bir eylemi belirlenmiş oluyor. Öz kendi kendine bunu yapmıyor. Niye? Çünkü dünya tarihi zaten insanların eylemlerini kullanarak da, onlara kurdanlık ederekten kendini daha ileriye taşıyan bir şey. Tarihte akıl dediği de bu. Tarihsel figürler kendi dönemlerinin ihtiyaçlarını sezen insanlar. Geleceği falan görmezler onlar. O dönem içinde o toplumun ihtiyacı olan şeyin ne olduğunu sezerler. Tutkuları vardır, başka bir şey yapamazlar, onun için uğraşırlar. Dünya tarihindeki o büyük akıl da ondan kendisini ileriye taşımak için kullanır Şimdi insan tarihin öz meselesi mi Nesir. ikisi de sadece aktif değil, aynı zamanda bu aktivitenin bir ürünü olarak karşımıza çıkmış oluyor. Dolayısıyla işte tarihsellik Hege'nin felsefesinin en başından en sonuna kadar, e, dolayısıyla işte bu varlık öz de zaten Öz'ün kendisi de tarihsel olarak kendisini göstermiş oluyor. İnsanlık dediğimiz şeyle, insanlık nedir özü ne yapıyorsa olur <gülüyor> Diyerekler bir kestirmeden cevap vermiş olabildi herhalde. <gülüyor> Diyerek şimdi durayım ben siz bir şeyler söyleyeceksiniz.